Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ee, i̇nşallah şimdiye kadar İslam ahlakı derslerinde e, genel ahlaklar üzerine konuştuk. Allah nasip ederse bugünkü dersten sonra birazcık İslam toplumun içinde bireylerin birbirine karşı olan ahlaklar hakkında konuşmaya çalışacağız. Rabbim hakka isabet ettirsin. E, bugün inşallah konu olarak ana babaya nasıl davranılması lazım? Hani Bir Müslüman annesine, babasına karşı nasıl davranılması lazım? Anne babanın hakları nedir? Genel itibariyle onun üzerine konuşacağız. Ve şunu baştan söylememiz lazım. Yani anne baba istersen Müslüman olsun, öbür tarafta istersen müşrik kafir olsun. Hem Müslüman anne babanın hakları var çocuklar üzerine. Müslüman olmasa bile hakları var. Yani bir anne mesela, bir baba Müslüman değil diye Müslüman çocuğun üzerinde hiçbir hakkı yoktur anlamına gelmiyor. Bu genelde bir yanlış anlayış. Bunu baştan bilelim Allah'ın izniyle. Konuyla alakalı birçok ayet okuyacağız inşallah. Birçok hadis okuyacağız. Rabbim Hakk'a isabet ettirsin. Anne ve babalarımıza razı olduğu şekilde davranmayı bize nasip eylesin. Şimdi ilk okuyacağımız ayetler İsra suresinin 23. ile 24. ayeti. Orada Rabbimiz diyor ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve kadâ rabbuka allâ ta'budû illâ iyyâ." Diyor ki senin Rabbin şöyle hükmetti. neye hükmettiklerini de teker teker söylüyor. "Allâ ta'budû illâ iyyâ." Ondan başkasına ibadet etmeyin. Allahu Celle neye hükmetti? Tevhide. Bakın hemen tevhidden sonra ne diyor? "Ve bil vâlideyni ihsânâ." Ve ana babaya, ebeveğine iyi davranmayı diyor Rabbin hükmet. Şimdi zaten ayetin burasından anlaşılıyor mesele, ne kadar önemli bir mesele olduğu. Şimdi düşünsene, Rabbin tevhid hakkında konuşuyor. Ve bizim Müslümanlar olarak tevhidin ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkındayız, doğru mu? Düşünsenin Rabbin Tevhid'ten hemen sonra bir şey söylüyorsa bu ne kadar önemli olması lazım. Bir de bak ayet neyle başlıyor? Ve kadar rabbok. Seninle Rabbin hükmetti, o iş bitti yani. Neye hükmetti? Ondan başka hiç kimse ibaret etmeyeceksiniz. Ve ana babaya... İyi davranacaksın. Allah subhanahu ve teala buna hükmetti. Ondan sonra diyor ki اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرَى اَحَدُهُمَا اَوْ Onlardan biri veyahut ikisi senin yanında büyük bir yaşa gelirse, yaşlanırsa yani sen evlat olarak annen baban senin yanında ya annen ya da baban ya biri ya ikisi senin yanında yaşlanırsa o zaman ne yapacağız? İyi dinleyin bakın burayı iyi dinleyin. Bu ayet Kur'an'da bir daha yok. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا Onlara uf bile demin ikisine uf bile demi uf bin. Şimdi uf'tan daha alçak olup da bir şey ifade eden bir kelime var mı? Yok. Hatta selefimizden şöyle nakiller var. Diyor. Eğer uf demekten daha kolay olan bir şey olsaydı söylemekten diyor Allah Subhanahu ve ta'ala onu söylerdi. Onlardan diyor biri veyahut ikisi senin yanında büyüdüğünde şimdi bu senin yanında büyüdüğünde ifadesi de yaşlandığında daha doğrusu büyümek ifadesi çok doğru değil yaşlandığında onlara uf bile deme. Ayetle alakalı birkaç noktayı az söyleyeceğiz Allah'ın izniyle. وَلَا تَنْهَرْهُمَا O ikisini azarlama. Tamam. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاَنْ لَهُمَا كَرِيمًا Bir söz söyle. Kerim'den kasıt nedir? Değerli bir söz. Bakın iyi bir söz demiyor. Burası gerçekten ayetler çok ince. Diyor. Yani cömert, değerli, kıymetli bir söz söyle diyor. Ondan sonraki ayet. وَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلْ مِنَ yani merhametli olarak onlara karşı mütevazi ol. Yani aslında bu ibare şu anlama geliyor. Kanatlarını onların üzerine böyle e, ser aç yani. Tam kanatlarının altına al. İfade normalde bu anlama geliyor Arapça. Sevgi olarak, merhamet olarak onlara kanat ger. Ve kul <gül> ve de ki Rabbim ey benim Rabbim, irhamhuma. O ikisine merhamet et. Nasıl kemme yani sagira? Onlar nasıl beni büyüttüyse onlar nasıl beni terbiye ettiyse, ben küçükken beni büyüttüyse, benim küçüklüğümde bana baktıysa, sen de onlara merhamet. Ayetler anlaşıldı mı? Normalde konuyla alakalı bu ayet aslında her şey yeter. Bir de bakın şuranın altını iyicene çiziyorum. Önemli. Şimdi bu ayetler inmiş olduğu toplumu düşünün. Kureyş. Kureyş de ana babaların zaten eksereti müşrik. Bakın burada kastedilen mesela, konuşulan mesele, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının Zeynep'in gelip babasına karşı itaatkar olması, iyi olması, iyi davranması değil. Veyahut Ebu Beker radiyallahu anhunun kızının Esma'nın radiyallahu anha onu yanına gidip işte ona itaat etmesi değil. Bu hangi ana babayı kastediyor? Zaten müşrik ana babayı kastediyor. Çünkü inen toplumda ekseriyat zaten müşrik değil mi? Onlar hakkında konuşuyor. Hatta Allah nasip ederse az sonra bir ayet okuduğumuzda sebebin huzurunu okuyacağız. Orada göreceğiz kastedilen onlar olduğunu. Yani işin içinde şöyle sıyılamayız. Benim annem babam zaten müşrik, zaten kâfir. Benim üzerimde hiçbir hakkı yok ben hiçbir şey yapmayacağım. Asla Allah'ın dininden değildir. Anne baba hakkı çok büyük bir haktır subhanallah. Yani şimdi daha yeni ne dedi? Onlar senin yanında yaşlandığında, onlar senin yanında yaşlandığında onlara diyor kerim bir söz söyle. Kerim yani tatlı, övgü dolu, değerli, kıymetli. Onların hoşuna gidecek, edepli, ahlaklı söz söyle. Yani ne demek? Onlara karşı saygılı ol, hürmetli ol. Aslında mesaj bu. Şimdi ayetin en sonunda bakın. Orada çok enteresan bir ifade var. Diyor ki irhem huma sen o ikisine ya Rabbi merhamet et. Tamam? Rabbi irhem huma kemâ rabbe yâni sagîra. Ben küçükken onlar beni nasıl yetiştirdiyse sen de onlara merhamet et. Şimdi düşünsene anne baba çocuğu yetiştirmesi ne kadar büyük bir şey ki bunun karşılığında sen dua olarak diyorsun ya Rabbi sen onlara merhamet et. Eğer Allah'ın merhametini kazanacak bir şeyse bilin ki o zaman büyük bir şeydir çocuk yetiştirmek küçük bir şey değil. Tabi bu insanlar anne baba hakkında konuştuğumuzda, dua etme noktasında müşrik olsalar bile, kafir olsalar bile anne babamız için dua edebilir miyiz yaşadıklarında? Dua edebiliriz, hidayetleri için dua edebiliriz, Müslüman olmaları için dua edebiliriz, İslam ahlakıyla ahlaklanmaları için dua edebiliriz. Ama öldükten sonra Allah korusun yani Allah muhafaza anne babamız bir tanesi veyahut ikisi müşrik olarak, kafir olarak iman etmeyerek öldükten sonra onlara halen dua edebilir miyiz? Hayır, o zaman o kapı kapanmış. Ama yaşadıkları sürece bu dualar yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz. Bakın, şimdi kardeşlerim bazı şeyleri açık konuşmamız lazım. Şimdi Rabbimiz diyor ki, onlara uf bile deme, öf bile deme, üf bile deme artık neyse. Yani Allah subhanahu ve teala, düşünsene, dini İslam olmayan ve genel itibariyle Müslümanlara karşı çıkan anne baba hakkında bunu söylüyorsa, bir Müslüman anne ve babanın hakkını düşünebiliyor musunuz çocuğun üzerinde? Allah'ın çok acıp. Bir de bakın, üf, yani bir şeyi sevmemenin en az ifadesi. Bunun daha altı yok. Şimdi düşünün o zaman buradan kendimizi bir terbiye edelim. Şöyle bir geriye düşünelim. O zaman anne babamızın yüzlerine karşı kapattığımız telefonlar, onların yüzlerine vurduğumuz kapılar, şöyle vurup da çıkıp kapattığımız kapılar, onlarla kavga etmemiz, sesimizi yükseltmemiz, onlara bağırmamız, dünya kadar belki Allah muhafaza buyursun, hakaret etmemiz, küfretmemiz, bunlar acayip nasıl olur Allah katında? Acayip öyle değil mi? Yani bunun üzerine tefekkür etmek lazım. Yani genel itibariyle zaten insanlara karşı bir Müslüman nasıl olması lazım? Karşı tarafı kışkırtmayacak bir şekilde olması lazım. Hele hele düşün bu karşıdaki bir de annen babansa inanın hakları çok fazla. Rabbim bu hakları eda etmeyi bize nasip eylesin. Şimdi diyor ki senin yanında yaşlanırsa ya biri veyahut ikisi senin yanında yaşlanırsa. Ayetin burası çok ince. Ayetin burasına göre huzur evi sistemi dedikleri aslında insanları tek başına ölüme mahkum ettikleri yerler. İslam'dan mıdır değil midir? Değildir. İslam'da asıl olan nedir? Anne ve babanın çocuğun yanında yaşlanması. Bak ayette söylüyor. Biri veyahut ikisi senin yanında yaşlanırsa. O zaman asıl olan nedir? Asıl olan şudur. Çocuk anne babasına bakacak. Ha Hangi çocuk bakacak? Mesela 5 tane çocuk var. Hangi çocuk bakacak? Buranın detayı çok fazla. Bu müstakil bir zamanda oturup konuşulabilir. İşte genelde diyorlar en büyük erkek bakması lazım. Eğer o bakamıyorsa erkeklerden bir tanesi bakması lazım. Artık ortancı küçük de olur. Yani erkekler genelde öncelik olarak görülmüştür bu konuda. Hani erkek anne babasına bakacak. Aa mesela hiçbir erkek yok o zaman kız bakmayacak mı? Hayır o da bakması lazım. Tabi kocasının izninin dahilinde. Yani genel itibariyle şunu mesela çok duymuşsunuzdur. Adam diyor ki ben bir tane evin içinde 10 tane çocuk büyüttüm. Ama 10 tane çocuğun beni bir odalarına sığdıramadılar. Bu da neden? Bu müşrik kapitalist sistemin insanlara dayattığı hayat anlayışından dolayı. Adam hayatı boyunca çalışıyor. Çocuklarını yetiştiriyor. Yani çocuklara iyi okusun diye. Yani adam durmadan çalışıyor. Kendisini hiçbir zaman elde etmeyeceği şeyleri. Sırf çocuklara elde etsin diye çalışıyor. Karşılığı ne? Bakın geçen mesela bir e, televizyon programında mıydı? İnternette mi Tam hatırlamıyorum. Bir adam gördüm, yaşlı bir adam. Adam bir tane parkta yaşıyor. Yani dışarıdaki çocuk parkı var ya, parkta yaşıyor adam. Çocuklara evini almamış bu adamın zamanında. Adam da parkta yaşıyor. Orada yaşayan insanlar bunu akşam yemek falan getiriyorlar. Bu, buna diyorlar, amca sen niye bir huzur evine falan gitmiyorsun? Diyor ki ben öldükten sonra çocuklarıma hakkımı helal etmiyorum. Onların da beni nasıl rezil ettiklerini bütün insanlar görsün diye ben burada yaşıyorum. Ağlayarak bunu anlatıyor. Subhanallah. Yani düşünsene şimdi çoğumuzun zaten yavruları var. Sen yavrunun başında bekle, hastalıklarını çek. Hani belki o hastalık çektiğinde sen onların çok daha fazlasını çekiyorsun. Yüreğin acıyor. Kendinden feragat ediyorsun ya çocuğun için. Kendinden feragat ediyorsun düşünsene. İnsan bundan daha büyük bir şey yapabilir mi? Yapamazsın. Ama bunun karşılığında senin çocuğun senin suratına bile bakmasın. Evine bile almasın. Şimdi bu ayetteki senin yanında yaşlanırsa ifadesi şu açıdan da önemli. Şimdi bakın insanlar yaşlandıkça çocuklaşır. Bunu yaşlı insanlarda görmüşsünüzdür. Hani bunak diyorlar ya bunadı. Adam bunak oldu artık yaşlandı. Bu da şu anlama geliyor. Aslında belirli bir yaştan sonra beyin sulanmaya başlıyor. Çok affedersiniz. Yani yapı itibariyle ne oluyorlar? Çocuk haline geliyorlar. İşte bu da Allah'ın adaletindendir biliyor musunuz? Neden? Çünkü bir çocuk küçükken yapmış olduğu bütün yaramazlıklara genelde anne babası göz yumuyor. Ne yapacaksın çocuk yani? Kalkıp dövecek misin yaramazlığa karşılığı? Hayır sabredeceksin. Nasıl anne baba çocukken kendi çocuklarının yaramazlıklarına sabrediyorsa baba annede yaşlandıktan sonra o yaşlıktan dolayı çocuk haline geldikten sonra sen de onların sabırsızlıklarını yani yapmış oldukları şeylere sabredeceksin. Bak adalettir. Subhanallah. Adalettir. Yani normalde böyle olması lazım. Bizim toplumumuzda öyle mi? Huzurevi diye bir yer açmışlar. İnsanları oraya mahkum etmişler. Yani subhanallah. O insanlar için ne kadar zor olduğunu bir düşünsenize. Yani bir tasavvur etsenize. Mesela ben bu konuda size hatta şunu söyleyeyim. Türkiye'de yine iyi. Ara sıra ziyarete falan giderler. Bayramdır, şudur, budur. Özel günlerde. Avrupa'da o da yok biliyor musunuz? Mesela bak ben kendi yaşamış olduğum bir şeyi söyleyeyim. Benim böyle günlük yürüdüğüm yerin üstünde yolun üstünde böyle huzur evi gibi bir yer vardı. Oranın tam böyle yola bakan penceresinde bir tane nene vardı, Alman nene. Artık yaşıyor mudur yaşamıyor mu bilmiyorum. Ben de daha küçüktüm yani yaşım 13, 14, 15 yaşlarımda yeni ergen oluyorum. Mesela ben her orada yürüdüğümde kadın benimle konuşmaya çalışıyordu. Ben anlamıyordum o zaman. Hani beni niye konuşuyor ki? Yani ben de zannediyorum ben özelim. Ondan dolayı benimle konuşmaya çalışıyor. Halbuki alakası yok. O kadar yalnız kalmış ki artık kimi bulursa onla konuşacak. İnanın bunu insanların gözünde görüyorsunuz. Yani artık Günlerce, haftalardan beri kimseyle konuşmadığı için, sosyal bir bağ kalmadığı için iki kelimeye muhtaçlar insanlar, insanlarla konuşmak için. Buradaki gidişat da öyle, Allah muhafaza biliyorsun. Ama Müslümanlar için bu tasavvur edilebilir bir şey değil. Müslüman için böyle bir imkanı varsa anne babaya bakmak onlar yaşlandığında cennet vesilesidir. Göreceğiz Allah'ın izniyle sonra. Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Anne baba hakkı dediğimizde annenin hakkı zaten bambaşka. Annenin hakkı bambaşka. Nereden biliyoruz? Mesela bir sahabe. Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Diyor ya Resulullah ben herkesten çok kime iyi davranayım. Değişik ribayetleri var. En çok kiminle iyi geçineyim. Kime iyi söz söyleyeyim. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki annene. Diyor ondan sonra diyor annene. Diyor ondan sonra annene. Üç kere annene diyor. Diyor ondan sonra diyor ondan sonra babana. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Annenin yeri zaten bambaşka. Bakın bunu da Lohman suresinin 14. ayetini alınıyoruz Neden öyle oldu. Ve vassaynel insana bil valideyih. Diyor ki biz insana anne babasına karşı iyi davranmasını emretti. Parantez içinde söylüyor. İyi davranmasını emrettik. <gülüyor> diyor ki onun annesi diyor onu zorluk üzerine zorluk üzerinde taşıdı. Ya bunu zaten biz erkekler olarak zaten tasavvur bile edemeyiz. Bunu ancak bir kadın alır. Ama düşün bu Allah subhanahu ve Taala'nın kitabına girecek bir ibare ise ne kadar zor olduğunu siz düşünün. Ondan sonra diyor ki <gülüyor> Diyor ki ondan sonra bir de onun sütten kesilmesi iki senedir. Yani doğmakla da bitmiyor. Doğduktan sonra da bakıyor. Gece yarısı üçte kalkıp yemeğini veriyor yani. Ondan sonra bakın Rabbimiz ne diyor? Ayetin burası çok güzel Subhanallah. Diyor ki Eniş ve Diyor ki bana şükret. Allah Subhanahu ve Teala ta söylüyor. Tamam ve ebeveynine şükret. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala kendine şükür etmesini ebeveynle beraber zikrediyorsa değerleri ne kadar büyük? Çok büyük değil mi? Bakın bu ifade müthiş. Enişkürli ve livalideyik. Hem bana şükredin hem de evve Bu müthiş bir şey. Ondan sonra bakın ayetin sonu da acayip. İleyel masiyyir. Dönüş banadır. Yani sen bunu yerine getirmezsen bil ki Allah azze ve celle onların hakkını senden alacak. Dedik annenin hakkı bambaşkadır. Bakın bir olay daha size söyleyeyim. Süleyman İbni Burey de onun kanalı üzerinden rivayet ediliyor. Diyor ki bir gün aleyhissalatu vesselam şöyle Kabe'ye bakarken insanları tavaf ederken izlerdi. Tavaf edenlerden bir tanesi de Annesini beline almış sırtına almış Sırtı üzerine annesini tavaf ettiriyor orayı Şimdi değişik rivayetlerden topluyorum bu olayı O kişi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Onun gördüğünü görüyor Hoşuna gidiyor Peygamberin bu ameli çünkü ihlaslı bir düşünsün Anneni beline taşıyorsun Ona tavaf ettiriyorsun Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittikten sonra Diyor ya Resulallah ben annemin hakkını ödemiş oldum mu Sizce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne desin Bakın değişik rivayetler var Bir tanesinde diyor ki Diyor, sen onun bir emzirmesinin hakkını bile ödeyemedi. Bir tane rivayet ediyor. O senden hamileyken sancı çekmiş olduğu andaki bir nefesin hakkını bile dörsen ödeyemedi. Alimlerimiz buradan yola çıkarak şunu söylüyor. Annenin ve bunun üzerinde babanın hakkı ödenmesi mümkün değildir. Mümkün değil. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. öyle bir şey yok. Ne yaparsan yap. Ondan sonra şimdi öbür tarafta baba desen evin çınarı yani değil mi? Evin direği yani baba. Yani mesela siz bunu bilirsiniz. Bak mesela benim babam yok artık. Anlatabiliyor muyum? Aa, babası olan bilir. Yani ne kadar kötü olsa da orada bir baba var. Yani yaslanabileceğim biri var. Gerçekten böyledir. Tabii istisnalar kaydeyi bozmaz. Babalarda da şöyle bir şey var. Hayatı boyunca çalışır sadece çocuklarının mutlu olması için. Çocuklarından kasıt ailesi yani hem hanımı hem çocukları. Ama genelde bunun karşısında gördüğü hep nankörlük. Ama bu konuda da İslam çok güzeldir. Misal veriyorum. Baba geldiğinde hele hele Müslüman bir babaysa çocuklar ayağa kalkacak. Babasına hürmet edecek, ellerini öpecekler. Böyle olması lazım normal. Ama maalesef bizde artık ne hale geldi? Baba geliyor, biri orada telefonun önde, biri o arkada sızmış. Anlatabiliyor muyum? Biri ayak ayak üzerine atmış. Baba gelmiş bir gelmemiş ki kimsenin umurunda değil. Olmaz. Ha, bu gibi noktalarda biz gerçekten dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü bakın fark ediyorsunuz, yapmış olduğumuz derslerin ekseriyeti hayatımızda kolaylıkla uygulayabileceğimiz ahlaki mesele. Zaten biz bunu uygularsak Allah'ın izniyle o zaman dünyada İslam'ı getirebiliriz. Ama kendi evimizde İslam yaşamıyorsak başkalarına anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Anlatsak bile çok da bereketli olmaz. Bakın Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'ın rızası babanın rızasındadır ve Allah'ın gazabı da babanın gazabındadır. Ondan dolayı genelde mesela bak bu kültür olarak da var mesela bizim millette. Ne diyorlar? Baba duası çok önemlidir. Aman ha yavrum babanın bedduasını alma. Bu gerçekten böyledir. Elimizden geldiği kadar iyi davranmaya mecburuz. Neden? Bir de babanın, babaların genelde şöyle bir özellikleri var. Dışarıda ne kadar insanların ağız kokusu çektiğini, iki kuruş kazanmak için neler çektiğini, sırf çocuklar evde rahat yesin diye çocukların çoğu bunu idrakında bile değil. Yani bırakın çocuklar, eşlerinin bile çoğu idrakında değil. Hani sen insanların resmen ağız kokunu çekiyorsun evde iki lokma bir şey gelsin diye ama genelde insanlar bunu idrakında değil. Ne kadar değerli bir şey olduğunu subhanallah. Ve anne babanın haklarından bir tanesi, büyük haklarından bir tanesi çocukların üzerinde Nedir? Çocukların onlara itaat etmesidir. Çocukların onlara itaat etmesidir. Tabi kayıtsız ve şartsız mı? Değil. Usulü var şeriatta. Ona da bir göz atalım. Şimdi diyor ki Biz insana diyor ki Rabbimiz tavsiyede bulunduk. Vasiyet ettik. Ney? Ana babasına iyi davran Ana babasına iyi davranmasın. Ama şimdi ayetin burası da çok güzel. وَاِنْ in لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Ama sende ilmi olmayan bir konuda bana ortak koşmanı emrederlerse فَلَا تُتِعْهُمَا Onlara itaat et. O ikisine anne babaya itaat et. Neden? لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ بِمَحْسِيَةِ الْخَالِقِ خَالِق'a <gülüyor> <gülüyor> yani Allah'a isyan olan şeyde mahluka yani yaratılmışa itaat yoktur. Yani annemizin babamızın hakkı çok fazla olsa bile Hiçbir zaman biz ödeyemesek bile Böyle bir imkanımız olmasa bile Allah'ın dinine ters olan bir şeyi Emrettiğinde yerine getirebilir miyiz? Hayır. Haram varsa, masiyet Varsa, küfür varsa, şirk varsa O zaman itaat yoktur. İtaatin sınırı da buraya kadar gelmiş Ama bunun karşısında sana bir şey Emrediyorlar ama emretmiş Oldukları şey Senin nefsine zor geliyor ama haram değil Masiyet değil, dine de ters değil Ne yapacaksın? İtaat etmek zorundasın Bakın şu ifadeyi açık söyleyeyim konu anlaşılsın. Sen anne ve babanın nefislerine hoş gelen şeyleri yapmak zorundasın. Senden istedikleri sürece. Burada haram yoksa, küfür yoksa, şirk yoksa, masiyet yoksa, Allah'ın dinine ters bir şey yoksa senin hoşuna gitmese bile sen yine yapmakla mükelle. Bakın yine daha yeni ki ayette olduğu gibi Rabbimiz bu ayette de söylüyor. İleyye okum. Dönüşünüz banadır. Ve unebbi'ukum bimâ kuntum te'amelûn. Ve yapmış olmuş olduğunuz şeylerden, yaptığınız şeylerden ben size haber vereceğim. Anlaşıldı mı? Ankebut suresinin 8. ayet. Şimdi dedik ki bakın, başlara dedik ve bunu söyleyeceğiz. Anne baba Allah'ın dinine bir şeyi, ters olan bir şey emrederse biz buna itaat edemeyiz. Ve bu konuda bizim en güzel örneklerimiz yine sahabedir. Bakın bu ayetin Sa'd bin Ebi Vakkas hakkında Radıyallahu Anhu indiği rivayet ediliyor. Şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki ben anneme çokça hürmet ve itaat eden bir çocuktum. Yani bununla meşhur olmuş. Annesine çokça hürmet etmekle, itaat etmekle övünen bir çocuktum. Diyor Müslüman oldum ondan sonra annem bana şöyle söyledi. Saat senin bu yaptığın nedir? Ya sen bu yeni dini bırakırsın veyahut ben de yemem içmem ondan sonra da ölürüm. Yani ölene kadar yiyip içmem. Sen de benim yüzümden insanlar sana şöyle söyler. Aha annesinin katili. Aha işte annesinin katili. Ondan sonra diyor sen böyle ayıplanırsın. Diyor ben de dediğim ki Saat'a de diyor ki anneciğim böyle yapma. İyi bil ki ben bu dini bırakmayacağım. Şimdi bakın Sa'd radiyallahu anhu neyle meşhur? Annesine çokça hürmet, çokça saygı, çokça itaat göstermesiyle. Ama şimdi dinin sınırı geliyor. Allah subhanahu ve teala'nın hakkı var. Diyor ki Allah'ın dinini terk et. Terk edebilir misin? Hayır. Yok öyle bir şey. Diyor ki bakın ondan sonrası aciyip. Şimdi kadın ne dedi? Dedi ben ölene kadar yiyip içmeyeceğim. Diyor ki bakın Sa'd radiyallahu anhu kendisi söylüyor. Diyor ki iki gün, iki gece bekledim. Kadın ne yedi ne içti. Diyor bunun üzerinde ben de gittim ona şöyle söyledim. Bakın yani düşünsene iki gün yememiş içmemiş artık iş ciddiye bindi anne. Yani. Ölüm yolu var üzerinde ama bakın. Sadr radiyallahu anhu bize yolu gösteriyor. Diyor ki. Vallahi diyor anne sen şunu iyi bil. Senin diyor yüz tane canın olsa. Bunlar hepsi teker teker diyor senden çıksa. Ben bu dini bırakmayacağım. Allah subhanahu wa teala'nın hakkı anne baba hakkından da daha yüksektir. Bunu da unutmamak lazım. Tabi iyi davranacağız. Tabi itaat edeceğiz. Tabi hürmet edeceğiz. Müşrik ve kafir olsalar bile. Amma velâkin söylemiş oldukları şeydi Allah'ın dinine karşı ise o zaman bizden itaat göremeyecekler. Sınır da burasıdır Allah'ın izniyle. Diyor. Ondan sonra bunu söyledikten sonra diyor, 100 yüz tane canın çıksa da ben bu dini bırakmayacağım. Artık bundan sonra istersen ye, istersen yeme." Bunun üzerinden diyor ki, annem diyor benim azmimi gördüğünde diyor artık inadından vazgeçti. Şimdi bakın aslında burada var ya her Müslümanın hayatında yaşamış olduğu bir yol ayrımı aslında Saat Rabbil Allahu Anhu bir üp ucu veriyor. O da nedir? Bakın hepimiz yaşamışızdır. Şimdi söylediğimde aklınıza gelecek. İlk tevhid olduğumuzda genelde bir yol ayrımına geliyoruz. Ya kendi hanımızla ve o hanımlar eşleriyle veya o çocuklarla veya o anne babayla illa bir patlama anı geliyor, bir yol ayrımına geliyoruz. Allah'ın dinine taviz vereceğim mi vermeyeceğim? Orada Müslüman taviz veremem mesela. Ama yıkıp da yani yıkarak dökerek de değil tabi. Bu konuda biri diyebilir ya tamam iyi güzel de ama ve bu konudaki anne babaya itaat müstehap olabilir, faziretli olabilir. Yani illa bu belki farz değildir veyahut ben yapmasam haram değildir diye bir soru işareti aklımıza gelirse İmam buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadisi okuyayım. Orada aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah subhanu ve teala sizin annelerinize itaatsizliği haram kıldı. Anlaşıldı mı? Bu kadar açıktır mesele. Ama tabii sınır neresi? Haram, masiyet, küfür şey. Ama bunlar olmadığı sürece senin hoşuna gitmiyor. Ama söylemiş olduğu şey haram değil. Ne yapacaksın? Yapacağın hiçbir şey yok. Bu Allah subhanahu ve Taala'nın hakkıdır. Ha. Allah subhanahu ve Taala'nın anne ve babaya vermiş olduğu hakkıdır. Şimdi fark ettiyseniz, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Şimdi bazı ayetlerde ihsanen geçti. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Ama bir tanesinde husnâ geçti. وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا İkisi de iyilik anlamına geliyor. Bir tanesinde bir harf fazla. Neden dersek bakın Kur'an çok ince bir kitap. Şimdi genel itibariyle kelimelerin içindeki harf noktasında şöyle bir usul var. Ziadatul mabna tadullu ala ziyadetil maana. Harflerin fazla olması mananın da fazla olmasına delalet eder. O da şöyle. Şimdi oradaki bir tane elif neden fazla gelmiş? Alimlerimiz şöyle izah etmişler. Her anne babanın çocukları üzerine hakkı var. Eğer bir de o anne baba Müslüman olursa onların bir hakkı daha fazla. Çünkü o zaman hem anne baba hakkı var hem de Müslüman hakkı var. Bundan dolayı bir yerde husnen bir yerde ihsanen diye geldiğini söylüyorlar. Şimdi o zaman Allah için şimdi bunu duyduk. Şimdi Zor öyle değil mi? Vallahi zor. Şimdi diyebilirsin ya hocam bugüne kadar aramız iyiydi de sen şimdi ne, ne oldu yani? Diyebiliriz. Hak neyse biz onu söyleyeceğiz. Peki ben size şunu sorayım. Biz bunu nasıl başaracağız? Bakın bu gerçekten ağır bir yük. Yani masiyet olmadığı sürece söylediklerine itaat etmek, iyi davranmak, hürmet etmek. Gerçekten zor. Neden? Çünkü bazı insanların karakter itibariyle sıkıntıları var. Zor insanlar yani. Ne yapacaksın? Bu konuda çözüm nedir? Abi bu konuda çözüm üç ayrılır. Bu konuda çözüm üç ayrılır. Bir, takvalı olacaksın. Çünkü neden? Takva her sıkıntıda Allah subhanahu ve Taala'nın sana bir çıkış kapısı vermesini garantisidir. وَمَا يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُمْ Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış kapısı kılar. Anlaşıldı mı? Birincisi takvalı olacaksın. İkincisi dua edeceksin. Rabbine dua edeceksin. Ya Rabbi benim bu konudaki ahlakımı düzel. Üçüncüsü ne? Bunda karar kılacaksın ve teslim olacaksın. Neyi kastediyorum? Şu. Zaten sen baştan desen ben bunu yapamam. Bu benim nefsime çok zor gülüyor. Ak yapacak bir şey yok dersen zaten baştan kaybedersin. Olmaz. Karar kılacaksın. O da ne? Benim nefsime zor gelse bile Haram olmadığı sürece, şirk olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece ben anne babama itaat edeceğim. Bunun üzerine karar kılacaksın bu üçüyle. Takva, dua, karar. Anlaşıldı mı? Allah'ın izniyle bunlarla beraber oldu. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ha ama şimdi diyebilirsin. Ya hocam işte ama ben bugüne kadar bu konuda o zaman çok eksik davrandım. Ne yapacaksın? Gideceksin, ananın elini öpeceksin. Babanın elini öpeceksin. helallik isteyeceksin. Bu kadar basit. Anne baba hakları olarak söylüyorum. Ve bu konuda hiçbir anne baba da çocuğunu geri çevirmez. Genelde çocuklar zalim olanlardır. Anne babalar değil. Yani annen olsun baban olsun git elini öp. Hiçbir demez ki git başımdan. Yani çok nadirdir böyle bir durum olacağı. Genel itibariyle öyle değildir. Yani çocuklar aslında anne babasına karşı zorbadır. Anne baba çocuklara karşı değil. Ve bakın anne baba gerçekten cennet kapısıdır. Yani bunu bilmemiz lazım. Bunu az sonra göreceğim üzere inşallah hadisten öğreneceğiz. Yani bunu ne için söylüyorum? Bu neden önemli? Bakın bazılarımız için bu kapı artık kapandı. Anlatabiliyor muyum? Bakın örnek vereyim benim babam yok. Hani benim için o kapı kapandı yani. Yani sizin mesela olan babalarınıza girip davet yapma imkanınız ne kadar büyük bir şey belki siz farkında bile değilsiniz. Mesela bak ben bir kere bile davet yapamadım. Bir kere bile anlatamadım bu dini. Anlatabiliyor muyum? Ha zaten mazeret sahibidir. Allah Azze ve Celle'nin hakkını vermedi. O başka bir şeydir. Ama demek istediğim şu. Bunu yapabilmek, anneye veyahut babaya davet yapabilmek inanın büyük bir nimet. Bu fırsatı, bu nimeti Allah subhanahu ve teala her kuluna vermiyor. Bu böyle. Bakın aleyhissalatü vesselam hatırlıyorsunuz bir hutbeye çıkıyor. Ondan sonra yazıklar olsun o kişilere diyor. Üç kere söylüyor. Burunları yerde sürtsün. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe de soruyor. Ya Resulullah kimdir o kişi? Şimdi bizim konumuzla alakalı olanı söyleyelim inşallah. Diyor ki anne veya veyahut ikisinden bir tanesi ihtiyarladığı halde, yaşlandığı halde cennete giremeyip cehenneme boylayan kimse diyor Allah onu kahretsin. Onu burnu yerde sürtsün. Yazıklar olsun o kişiye. Peygamber aleyhisselatü vesselamın duası makbul değil midir? Makbuldur öyle değil. Bir tane üç kere amin amin amin söylüyor. Onlardan bir tanesi de bu. Diyor Cibril geldi daha yeni. Dua etti. Ben de onun üzerine amin dedim. İşte aynı bu konuyla alakalı. Anne babası veyahut ikisinden bir tanesi yanında yaşlanıp da bunun vasıtasıyla cenneti kazanamayıp cehenneme giren diyor. Yazıklar olsun. Allah onu kahretsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan anlıyoruz. Bak bu hadisten neyi anlıyoruz? Anne ve baba aslında cennet anahtarıdır. Yani müşrik olsa da, kafir olsa da iyi davranmakla Allah subhanahu ve teala'dan cennetini talep edebilirsin. O zaman şimdi siz şunu diyebilirsiniz. Ya hocam sen iyi güzel kolay söylüyorsun da ama işte bizinkiler bize zulmediyorlar. Tamam? Bununla alakalı en sonunda bir şey söylemekle beraber aynı bunu bir tane sahabe söylüyor biliyor musunuz? Resulullah aleyhisselatü vesselam yanına geliyor. Diyor ya Resulallah benim akrabalarım diyor ben iyi davranmama rağmen bana kötü davranıyorlar. Diyor ben iyilik yapıyorum onlar bana kötülük yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor gerçekten senin söylediğin gibi mi? Yani nefis falan yapmıyorsun değil mi? Parantez içinde bunu ben söylüyorum. Diyor yok ya Resulallah aynı böyledir. Bakın ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Diyor sen aynı böyle devam et. Diyor sen onların ağzına böyle kül kömürden hariç başka bir şey vermiş değilsin. Yani onlar aslında bunu ağzına alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ne demek? Sen iyiliğe yine devam et. Yarın öbür gün onlar yapmış olduklarının karşılığını zaten görecekler. Şimdi ben size şu soru sorayım. Tamam anladık anne baba hakkı çok önemli. Çok büyük, çok azim, Allah katında büyük bir şey. Neden? Hikmeti nedir? Anne baba hakkının bu kadar önemli olmasının hikmetlerinden bir tanesi acaba ne olabilir? Bir tanesi şudur. Bakın anne baba çocuğunu çok iyi tanır. Huyunu, suyunu, karakterini ne zaman sinirleneceğini, ne zaman sevineceği daha olay olmadan önce anne baba çocuğunu tanır. Hepiniz biliyorsunuz. Bundan dolayı bu dinin seni güzelliğe değiştirdiğini gördüklerinde yani erken namaza kalkıyorsun, kendine iyi bakıyorsun, harama bulaşmıyorsun, kötü sözleri artık söylemiyorsun, kötü arkadaşların artık yanına gitmiyorsun, anne babanın rahatsız olmuş olduğu şeyleri artık bırakmışsın. Neyi anlıyorlar anne babalar biliyor musun? Eğer bu din benim çocuğumu bu hale getirdiyse, bu güzel hale getirdiyse demek ki bu din doğru dindir bundan dolayı. Aslında o zaman neyi aslında biliyor musunuz? çok fazla bir şey anlatmadan sen davet yapabilirsin anne babana karşı. Çünkü onlar seni çok iyi tanıyor. Eski huylarını da biliyorlar, suylarını da her biliyorlar. Ama bu dinin işte seni değiştirdiğini gördüklerinde, inanın bundan daha güzel bir davet olmaz. Bu çok etkileyici olur anne baba için. O zaman anne baba şunu gerçekten anlattı. Yahu gerçekten bu din insanlar değiştiriyormuş. Yoksa benim oğluma ben 10 sene anlatsaydım bunu böyle yapmazdı derler. Şimdi bir hadiste bakın konunun ne kadar azim olduğunu subhanallah. Şu hadisten anlayalım. İmam Bukhari rivayet ediyor hadisi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam diyor ki size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi? En büyük günahları haber vereyim mi? Üç defa soruyor. Üç defasında da sahabe diyor. Söyle ya Rasulallah Bize bildir ya Resulallah. Ondan sonra bakın aleyhissalatü vesselam diyor. Bir Allah'a şirk koşmak. Zaten en büyük günah değil mi? Şimdi düşün. Yine bak daha yine tevhidle alakalı ayette zikret Allah subhanahu ve teala. Burada aleyhissalatü vesselam şirkle beraber zikredecek. Diyor ki Allah'a Şirk koşmak, ana babaya karşı gelmek. Subhanallah. Ondan sonra haksız yere adam öldürmek, bu üçüncüsü. Dördüncüsü ne biliyor musunuz? Diyor ki yalan söylemek. Acayip. Değil mi? Zaten bak konuşma adamında bununla alakalı bir hadis okumuştuk. Müslümandan iki şey sadır olmaz diye. Bir ihanet, bir yalan söylemek. Kardeşlerim bakın yine burada Aleyhisselatü Vesselam en büyük zulmü şirki zikrediyor. Ondan hemen sonra diyor ki ana babaya karşı gelmek. Allah muhafaza bürsün önemli bir mesele. Bakın bu mesele o kadar büyük bir mesele ki bazı yerlerde anne babaya iyi davranmak, cihada gitmekten bile daha faziletli olabilir. Bakın bu kadar büyük bir amel. Tamam. Hadisi biliyorsunuz. Bu hadis bize çok okutuluyor. İnsanlar gelip okuyorlar. Onunla alakalı da bir şey söyleyelim aslında inşallah. Şimdi, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyor bir adam aleyhissalatu yanına geldi. Değişik rivayetler var bu konuyla alakalı. Biri geliyor diyor ya Resulallah ben sana beyat etmeye geldim. Biri geliyor diyor ya Resulallah izin ver ben cihada gideceğim. Biz şimdi bu hadisi yapıyoruz. Cihad için izin istiyor. Aleyhisselatü Vesselam da ona soruyor, annen ve baban sağ mıdır, ebeveynin yaşıyor mu? O da diyor ki evet, diyor ki git onların yanına onların rızasını almaya çalış. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bunu ne, neden söyledi? Şimdi kalbinde maraz olan bir insan diyebilir, ahicata ne gerek var? Ben anne babama iyi davranayım, bitti gitti o iş. Öyle değildir. Şöyle, İslam ümmetinin ihtiyacına göre Aleyhisselatü Vesselam bazen aynı sorulara değişik cevaplar vermiştir. Mesela bazen sahabe soruyor ya Resulallah en güzel İslam hangisidir? Hatırlayın Bukhari dersinde yapmıştık. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlara selam vermendir, onlara yemek vermendir. Ama her zaman bunu söylemiyor ki. Bazen diyor ki en güzel İslam, en güzel Müslüman o kişidir ki Men ve Müslümanlar onun elinden ve dilinden emin olurlar. Şimdi neden değişik yerlerde Aleyhisselatü Vesselam değişik şeyler söyledi? İhtiyaca göre. Burada da anlıyoruz İslam devleti güçlü, mücahitler zaten yeterince var. İslam devletinin içinde anne baba çocuk arasında bir ihtilaf olmasın diye orası da güzel olsun diye Aleyhisselatü Vesselam geri gönderiyor. Mesela bundan ibaret. Ama orada ihtiyaç olsaydı Aleyhisselatü Vesselam da ona göre şey yapardı. Ama yine de bakın hakkı söylemekle beraber kadru kıymetini düşünmeyelim. Gerçekten büyük bir ameldir anne baba iyi bakma. Bir nevi o da bir cihattır. Çünkü bakın hepiniz bilirsiniz genelde şeytan var ya kişiyle eşi arasında ve kişiyle anne babası arasında bambaşka bir şekilde geliyor. Yani öyle yani erkek olarak birisiniz Bir hanımın bir de annen seni öyle bir fıttırır bir, bir sözüyle yani kafayı yersin. Ve başka ayetlerle bu konuyla alakalı cihatla alakalı mesela Ebu Davud'un Allah rahmet eylesin imama rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Orada aleyhissalatü soruyor böyle gelen birine diyor sen onların rızasını aldın mı? Diyor almadım. Diyor git onların rızasını al da gel. Yani cihada gelme değil yıkıp dökerek gelme. Neden? Bakın kardeşlerim şundan dolayı burayı iyi dinleyin. Belki yarın öbür gün hayatımızın son noktası olduğunda aklımıza bu gelsin. Cihat yaptığımızda bile Allah'ın razı olmuş olduğu bir cihat olması lazım. Neyi kastediyorum? Haram ile cihada gidilmez. Masiyet ile cihada gidilmez. Neden? Gitsek bile Allah subhanehu ve teala bizden geri çıkarır. Onun için gittiğimizde en temiz şekilde olacak, en nezih şekilde olacak ve insanları kırmadan, dökmeden olacak. Ha yine söylersin, istemezseler yine istemezler ama sen bunu güzel bir şekilde anlatırsın. Kalplerini kırmasın, onlara hakaret etmesin, Haram ile bir yere gitmesin. Bakın şimdi aleyhissalatü vesselam bir hadiste yani babanın hakkının ödenmeyeceğini aslında bir mecaz üzerinden bildiriyor. Hani ne kadar zor olduğunu, bu mesele ne kadar ağır olduğunu bildiriyor. Şimdi diyor ki aleyhissalatü vesselam diyor çocuk hiçbir iyilikle babanın hakkını ödeyemez. Ama diyor şu istisna diyor onu köle olarak bir yerde bulursa, köle olmuş vaziyette bir yerde bulursa onu satın alıp diyor hürriyetine kavuşturup azat ederse o zaman diyor hakkını ödemiş olur. Ya yani bu ne bu ne için söyleniliyor? Çok zor. Yani düşünsene sen zaten çocuk olarak babanın köle olmasına izin vermezsin ki ki onu oradan azat edesin. Yani meselenin ne kadar zor olduğunu işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Um Ahmed'in rivayet olmuş olduğu bir hadis var. Konuyla alakalı çok hoşuma gitti. O e, Malik bin Amr'dan Rivayet ediyor. Diyor ki ben peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum. Bir Müslüman köleyi azat eden kişi cehennemden azat olmuştur. Onun her kemiğinin yerine bunun her kemiğinden biri azat edilir. Cehennemden, ateşte. Ondan sonra bizim konumuzla alakalı yer geliyor. Kim de anne ve babasının birine ulaşır ve o bunlar sebebiyle mağfirete nail olmazsa Allah Azze ve Cel onu kahretsin. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aciyip değil mi? Ondan sonra bakın bir şey daha söyle aleyhissalatü vesselam. Konuyla alakalı değil ama yine aklımızda bulunsun. Diyor kim de Müslüman anne ve babadan yetim olan birini yemeğine ve içeceğine ortak ederse Allah onu ortak eder. Yani Allah da onu kendi yemeğine kendi içeceğine ortak eder. Ve bir daha onu muhtaç bırakmayacak hale getirirse ona da cennet vacip olur. Yani o yetime yedirirse, içirirse bundan sonra da muhtaç etmese hiç kimse diyor o kişiye cennet vacip olmuş. Çok büyük bir eceridir. Bak büyük meseleleri zikrediyor değil mi yine burada? Düşün. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ediyor anne babasının yanında yaşanıp da onların rızasını kazanmayanlara. Subhanallah. Bu konuyla alakalı önemli meselelerden bir tanesi nedir? Anne ve babanın ihtiyaçlarını gidermek. Maddi olarak, şimdi bak şimdiye kadar manevi olarak konuştuk. Bir de maddi olarak da hakları var. Anne ve babanın ihtiyaçlarını gidermektir. Bakın Allah subhanahu wa ta'ala Bakara suresinin 215. ayetini söylüyor. وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا ne infak edeceğini sana sorarlar. Bakın bu ayette çok enteresan. Diyor ki sana neyi infak edeceklerini sorarlar. Şimdi bakın cevaba bakın. Kul <gül> de ki mâ enfaqtum min khayrin. Hayrdan her neyi infak ederseniz felil valideyn anne baba içindir. Nereye infak edeceğini söylüyor. Bak onlar diyor ki ne infak etsinler. Allah subhanahu ve teala diyor ki neyi infak ettiğin önemli değil. Nereye infak ettiğin önemli. Hangi niyetle yaptığın önemli? Ve hayır olması önemli. Bakın ilk sırada kim geliyor? Anne baba. Bakın nafaka anne babaya verilmesi lazım. Nasıl? Onu sonra zikredelim inşallah. Tamam. Bakın ayeti devam okuyorum. İnşallah. Kul mâ enfaqtum min hayrin felil valideyn. Hayırdan herine infak ederseniz. İlk başta kim? Anne baba içindir. Vel akrabin. Akrabalar içindir. Vel yetame. Yetimler içindir. Vel Miskinler içindir. Ve binis Tamam. Yolda kalmışlar içindir ve mâ min hayırdan her neyi işlerseniz ve innallâhe bihi alim. şüphesiz ki Allah onu bilir. Bir hadiste Aleyhissatü vesselam diyor ki şüphesiz sizin yediğinizin en helali, en güzeli kazancınızdan olan lohmadır. Yani kendi kazanmış olduğunuz lohmadır. Yani aslında lokma demiyordu onu ben söylüyorum anlaşılması için. Yani sizin kendi kazandığınızdır diyor Aleyhissatü vesselam. Ondan sonra diyor ki şüphesiz sizin çocuklarınız da sizin kazançlarınızdandır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu konuyla alakalı bir adam peygamber Aleyhissalatu vesselam yanına geliyor. Diyor ya Resulallah diyor benim biraz malım ve çocuğum var. Babam da cidden benim malımı kökünden hepsini istiyor. Komple hepsini benden istiyor. Bunun üzerinde de Aleyhissalatu vesselam söyle söylüyor. Sen babanınsın senin kazancın da senin babanın malın da babanın. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ilk okuduğumuzda hadisten şu anlaşılıyor değil mi? Sen de babanınsın senin mülkün de komple babanın. Bu bu şekilde anlaşılmaya çok da müsait değil. Neden? Çünkü bir konu hakkında bir şey öğrenirsek şeriatın bütün naslarını bir araya getirmemiz lazım. Değil mi? Bakın burada kastedilen mülkiyet değil. Yani mülkiyet değil. Nereden biliyoruz? şunlar? Bir oğlan öldüğünde onun mirasından babasına belli bir pay düşmüyor mu? Altıda birdir. Eğer mülkiyetin hepsi babasının olmuş olsaydı o zaman zaten komple oraya gitmiş olması gerekmez miydi? Heh, oraya gitmiş olması gerekir. Anlıyoruz ki Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği mülkiyetle alakalı değil, meşru olmasıyla alakalı bir şeydir. Yani ne anlama gelir? Bir baba çocuğunun malından istifade edebilir, bu haram değildir. Çocuğun malından da alabilir, bu haram değildir. Anlaşıldı mı? Kast edilen budur. Bu mirasla alakalı olan notu İbni Hümam söylüyor, Kemalettin İbni Hümam. Onun sözüdür yani yanlış anlaşılmasın benim kendi sözümmüş gibi. O bunu söylüyor diyor. Eğer mülkiyet olsaydı o zaman çocuktan babaya miras kalmaması lazımdı. Komple hepsi oraya geçmesi gerekirdi. Ondan sonra mesela İmam Şafi bir, bir muhaddislerdendir. Onlara göre onlar şöyle izah ediyor. Bu da çok hoşuma gitti. Diyor ki muhtaç ve çalışamaz durumda olan baba ve ananın nafakası evlada farzdır. Erkek olan ev, evlatlara farzdır. Şimdi bak burada hangi şeyi getirdi? Özelliği getirdi. Anne baba kendisine bakamıyor. Muhtaçlar yani. E senin anne baban muhtaçsa yabancılar mı senin annene babana baksın? Hayır. Sen kendin bakmak zorundasın. Bunun karşılığında bazı alimler de şöyle demiş. Aslında onların fetvasının devamı. Fakat muhtaç olmayan veya çalışabilenlerin nafakası evlada farz değildir. O zaman da sünnet olur sen baktığın. Burada yine şer'i çerçeve nedir? Baba, anne istese bile bununla israf yapmayacaklar. Yani çok abes bir örnek veriyorum. Baban senden para istiyor. Ondan sonra gidip bir yerde böyle haram olan bir tatil yapıyor yani. Şimdi detayını vermek istemiyorum. Sen bu parayı verebilir misin? Hayır veremezsin. An misal veriyorum. Baban diyor ki oğlum ben kendime bir bahçe evi yapacağım. Çok da fazla muhtaç değil. Ama sen bu isteğinde ona yardım edebilir misin? Edebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Durumun varsa edersin. Durumun yoksa o zaman bak aradaki fark şudur. Eğer kendi durumun yoksa yani kendi ailenin nafakasını sağlayacak durumda değilsen o zaman elinden geldiği kadar farz olan nafakayı vermeye çalışırsın. Usul bu şekildedir. Ama durumun var, gücün de yerinde. E o zaman tabii annene babana yardım edeceksin. Yani başka kime yardım edeceksin ama tekrar söylüyorum. İsraf olmadığı sürece. İsrafın çizgisini de İslam belirler biz değil. Bakın yöreye göre kültür ve örf değişir. Ama İslam'ın hukukları hiçbir zaman değişmez. Bakın zaten şimdi şöyle bir şey var. Bu hadisin içinde hani malımı komple tüketti dedik ya. Orada ihtiyah kelimesi geçiyor. İhtiyah zaten şu manaya da geliyor. Muhtaçtır. Muhtaç manasına gelirse zaten hadis anlaşılır. Yani baban zaten bakıma muhtaç. Sen kalkmışsın kendi malının hesabını yapıyorsun. Sen de babanısın senin malın da senin babanı. Tabi sen ona hafaka vereceksin. O zaman bu manaya gelir. Ama velakin çocuk babasının istemiş olduğu bütün malın hepsini ona vermekle mükellef midir? Hayır vermekle mükellef değildir. Bu onun üzerine vacip değil. Ha yaparsa ecrini alır ama farz olanlardan değildir. Aradaki farkı anladık mı? Bakın tekrar söyleyeyim tam anlaşılsın. Anne baba muhtaçsa, kendi malları yoksa o zaman senin üzerine nafakayı vermek farzdır. Bu farz olan kız. Ha muhtaç değiller. Kendi kendilerine bakabiliyorlar. Kendi gelirleri var işte emeklilikleri başka bir şeydir. O zaman vermek zorunda mısın? Üzerine farz değildir ama sünnet olur. Ama her zaman hangi sınır içinde? israf olmadığı sürece ve boş harcamalar olmadığı sürece. Şimdi daha yeni şey dedi ya aleyhissalatü vesselam bir tane e, hadiste okuduk. Evet şüphesiz sizin çocuklarınız da sizin kazancınızdan mesela bu sözü Avnul Ma'bud e, Şarihi bu şu şekilde söylüyor çok güzel. Diyor ki baba evladın dünyaya gelmesine sebep olduğu için evlat onun bir nevi kazancı sayılmış ve dolayısıyla evladın kazancından yemek ona helal kılınmıştır. Bu konuyla alakalı mesela aslında değişik şeyler de var. Yani çünkü çok fazla detay olduğu için hepsine giremeyeceğiz. Mesela abi senin baban seni ziyarete geldi evine. Gidip dolaptan bir şey almak için senden izin almak zorunda mı? Değil. Bu onu kastediyor işte. Yani senin evindeki şeylerden istifade edebilir. Yani senin malın da onundur. Sormadan mesela gidip yemek yiyebilir mutfakta. Işte sabunu kullanabilir, duş alabilir ile Konuyla alakalı önemli olan meselelerden bir tanesi de şey şu. Daha yeni söylemiştik. Anne ve baba duası almak. Anne ve baba duası Bakın aleyhissalatu vesselam bir hadiste söylüyor. İmam Ebu Davud ve İmam Tirmizi rivayet ediyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam 3 tane kendisinde şüphe bulunmayan yani kabul olacağına dair şüphe bulunmayan dua vardır. 3 tane. Kim diyor babanın duası, ikincisi misafirin duası, yolcunun, seferinin, üçüncüsü de mazlumun duası. Sübhanallah. Büyüktür. Onun için ne yapalım? Elimizden geldiği kadarıyla bakın. Elimizden geldiği kadarıyla onların duasını almaya çalışalım. Ha alamıyorsak en azından beddua almayalım. O da önemli. Ve genel itibayla bakın bu konuyla alakalı şöyle bir kaide var. Biz neden anne babamıza iyi davranmak zorundayız? Çünkü iyilik yapan iyilik görür. Bakın bunu İmam Hakim'in rivayet etmiş olduğu Mustadirekteki bir hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Tamam Bakın diyor ki babalarınıza iyilik edin ki çocuklarınız da size iyilik etsinler. Bakın biz kendi anne babamıza hürmet etmezsek çocuklar bunu görür. Aynısıyla yarın öbür gün bize amel eder. Ha istisnalar kaydayı bozar mı? İstisnalar kaydayı tabi bozma. Hani sen çok iyi davranıp da çocuğunla imtihan da olabilirsin ama genel itibariyle çocuklar gördüğünde sen nasıl davranıyorsan bu bilinç altında kalıp yarın öbür gün Allah'ın izniyle sana geri döner. Ve anne baba hakkı öyle bir şey ki bakın anne baba öldükten sonra bile devam ediyor. Anne baba hakkı o kadar büyük bir şey ki öldükten sonra bile devam ediyoruz bana. Bakın peygamber aleyhissalatü vesselam yanına ensardan biri geliyor. Adam şöyle diyor. Ya Resulallah annem ve babam öldükten sonra benim onlara yapabileceğim herhangi bir iyilik var mıdır? Bakın Aleyhisselatü Vesselam ne iyi İyi dinleyin. Evet diyor ki dört şey vardır. sen bunları annem baban için yapabilirsin. Onlara dua etmek. Onlara mağfiret dilemek. Yani Allah'tan onların bağışlanmasını demek. Onların ahitlerini yerine getirmek. Yani biriyle bir anlaşma yapmışlar. Ama adam öldü ne yapacaksın? Sen o ahidi yerine getireceksin. Dostlarına ikram etmek. Yani babanın dostluğuna ikram edeceksin babandan dolayı subhanallah onlar tarafından başka rahmin olmayan akrabalarında da silah rahimde bulunacaksın. Yani bir tanesi var uzaktan akraba. Babanın bacanağı mesela normalde senin akraban değil ki babanın akrabası. Ama babandan dolayı ona da iyi davranacaksın. Bak hadisi önce sonunu okuyalım. İşte annem ve baban öldükten sonra senin onlara yapman gereken iyilikler bunlardır. Şimdi dua, istihbar, mağfiret hangi anne baba içindir? Bu Müslüman olan anne baba içindir. Çünkü bunları diğer naslarla biliyoruz ki biz müşrikler için istihbarda bulunamayız. Bu ayetlerle sabittir. Ebu Talip'le alakalı inen ayetler aklınıza gelsin. Ama öldüler Müslüman değillerdi. Şimdi istihbar, dua, magfire tam bu olmaz ama diğerlerini yine yapmak zorundasın. Dostlarına iyi davranacaksın, onun akrabalarına iyi davranacaksın, ahitlerini yerine getireceksin. Bakın zaten şu meşhur hadiste biliyoruz değil mi? İnsan öldüğünde amel defteri kapanır ama 3 şeyle sevabı devam eder. Onlardan bir tanesi neyin? Salih evlat Sübhanallah Salih evlat düşünsene sen ölmüşsün Ama senin çocuğun sana halen dua etmekte Her gün sana ecir yazılıyor Onun için anne babamız Ölenlerden Müslüman olan varsa Biz bunu yapalım ki çocuklarımız arkamızdan bunu yapsın Allah'ın izniyle Bakın bunu da sahabe aynı bu şekilde uygulamış Biliyor musunuz? Zaten bak bu soruların cevaplarını Peygamber aleyhissalatü vesselam onların Soruları üzerine veriyor Bakın e, Saad bin Ubade'nin Annesi vevati diyor radiyallahu anhu Annesi vefat ediyor. O da peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ya Resulallah yanında bulunmadığım bir sırada annem vefat etti. Yani ben orada değildim öldü. Onun adına sadaka versem kendisine bir faydası dokunur mu? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet dokunur. Bakın ondan sonra Sa'da radiyallahu anh ne diyor? Diyor ki ya Resulallah siz de şahit olunuz ki meyve bahçemi annemin adına hepsini tasadduk ediyor. Olduğu yerde de yapıyoruz. bana Anlıyoruz ki annesi Müslüman olarak öldür. Tabi o zaman böyle şeyler yapabilirsin. Onların adına infak edebilirsin. Onlar için haç da yapabilirsin. Arkalarından Kur'an okunur mu? Bu ihtilaflı bir konuda biz okumuyoruz. Çünkü neden? Bakın bir insan birinin arkasında Kur'an okuduğunda bunu din adına yapmıyor mu? Yani sen bunu din adına yapıyorsun değil mi? Bir sahabe olsun diye. Peki din adına yapılması gereken bir şey güzel olsaydı Aleyhissalatu Vesselam zaten bunu yapmaz mıydı? Mutlaka yapardı. Bakın Aleyhissalatu Vesselam zamanında çok fazla sahabe öldü. Çok fazla sahabe öldü hiçbirinin arkasından laysat olsa Kur'an okumadı. Ondan dolayı içtihat meselesi olsa, ihtilaf meselesi olsa da fıkhi bir mesele olsa da Müslüman ölülerin arkasından biz Kur'an okumuyoruz. Onlar için dua ediyoruz, istihbar ediyoruz, mağfirette bulunuyoruz. İsteyen sadaka verir. Anne babası için isteyen onlar için hacca da gidebilir. Bakın size bir şey söyledim. O da şöyle anne baba Müslüman olmasa bile yine de hakları vardır bizim üzerimize. Bakın bununla alakalı bir hadis okuyalım. Ebu Beker radıyallahu anhu'nun kızı Esma anlatıyor Radıyallahu anha Diyor ki İslam'a girmemiş olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanıma gelmişti. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın fikrini öğrenmek için. Şimdi annesi gelmiş Müslüman değil. Esma annemiz de merak ediyor. Acaba nasıl bir münasebete gideyim? Yani iyilik yapayım mı yapmayayım mı? Bunun için şimdi Aleyhissalatu vesselama soruyor. Diyor ki annem beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim? Bak şimdi Resulullah Aleyhissalatu vesselam hayır dese. İkramda bulunur mu? Vallahi bulunmaz. Bak teslimet işte böyle bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki evet annene iyi davran. Bakın İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. İmam Müslim'de de geçiyor. Muttafakun aleyhtir. Anne baba müşrik olsa bile iyi davranmak yine vacip. Eğer dinlerinden dolayı onlara iyi davranmak haram olsaydı Aleyhissalatü vesselam Esma annemize burada izin verir miydi? Hayır ne derdi? Hayır iyi davranmayacaksın. Derdi değil mi? Öyle değil abi. Öyle değil. Müşrik olsalar bile, kafir olsalar bile biz iyi davranmak zorundayız. Bakın biz anne babamıza iyi davranırsak, bu konuda Allah Subhanehu ve Teala'nın istemiş olduğu şeyi yerine getirirsek ki biz onlara niye iyi davranıyoruz? Rabbimiz iyi davran dediğinden dolayı. Onların şahıslarından dolayı değil. Bunu yaparsak belki şu nimeti biz de elde edebiliriz. Bakın, hadis inanılmaz. Um Ahmet rivayet ediyor. Um Hakim rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam diyor ben uyumuştum Kendimi cennette gördüm. Şimdi peygamberlerin rüyası ney? Vahidir. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam kendimi cennette gördüm ve orada bir kişinin sesini işittim Kur'an okuyordu. Diyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annem de diyor ki ben ne sordum ya Resulullah bu kimdir? Bu Kur'an okuyan kişi kimdir? Aleyhissalatu vesselam diyor ki Harisa bin Nu'mandır. Harisa bin Nu'man diye bir zat tamam? Ondan sonra Aleyhissalatu vesselam sözlerine şöyle devam ediyor. Diyor iyilik işte böyle olur. İyilik işte böyle olur. Yani düşünsene cennette Kur'an sesini duyuyor Aleyhissalatu vesselam başka birinin. Subhanallah. Tamam? Ondan sonra Aleyhissalatu vesselam söylüyor: "Harise bin Nu'man radiyallahu anhu bu mertebeye nasıl ulaştı?" Aleyhissalatu vesselam bize şunu öğretiyor. Diyor annesine çok iyi davrandığından dolayı bu mertebeye ulaştı. Subhanallah. Annesine o kadar iyi davranıyor ki Aleyhissalatu vesselam rüyasında cennette onu Kur'an okuyarak onun sesini işitiyor. Subhanallah. Şimdi bakın daha yeni bir hadis okuduk ya. Aleyhisselatü Vesselam diyor sorduklarında öldükten sonra anne babamız için ne yapabiliriz? Onlardan bir tanesi neydi? Onların dostlarına da iyi davranmak. Ölmüş babanın dostlarına iyi davranmak. Bakın sahabe motamot uygulamış. Şimdi sahabeden zaten sünnetleri motamot uygulamakla en meşhur olan sahabelerden bir tanesi kim? Abdullah İbni Ömer. Bakın olaya bak. Diyor ki bir defasında İbn Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebiyle başına sardığı da bir sarığı vardı. Yolculukta hepsi bu ha, bütün malı bu. Merkebi, binecek, bir de sarı. çöldeki sıcağı karşı. i̇bn Ömer eşeğin üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Bir bedeviyle karşılaştı, ona şöyle sordu, dedi sen falan falanın oğlu değil misin? Orada dedi ki evet, diyor evet dediğinde eşeğini ona verdi, dedi ki buna bin. Ondan sonra diyor sarığını ona uzattı, bunu da başına sar. Ondan sonra insanlar da şaşırıyor. Ona geliyorlar, diyorlar ki Allah seni affetsin. Arkadaşlar Abdullah bin Ömer'e söylüyor. Üzerinde dinlendiğin eşek ile başına sardığın sarığı şu bedeviye niye boşu boşuna verdin? Bakın İbni Ömer ne diyor? Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. İyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostluğunun ailesini kollayıp gözetmesidir. Diyor, bu ben böyle işittim. Bu adamın babası da benim babamın dostuydu. Gattab'ın oğlu Ömer'in dostu. Bak abi işte böyledir. Ya Müslim rivayet ediyor hadisi. Tirmidzi'de de geçiyor. Müthiş bir teslimiyet var sahabede. Yani aslında biz bugünkü derste neyi anlayabiliriz biliyor musunuz? Sevap kazanabileceğimiz çok mesele var bizim bilmediğim. Çok fazla sevap kazanabiliriz Allah'ın izniyle. Allahu Ekber. Evet şimdi bu konuyla alakalı söylenmesi gereken meselelerden bir tanesi şu. Babam ile annemle ne zaman konuşmak zorunda değil. Bu da konuşulması gereken meselelerden bir tanesi. Asıl olanı söyledik. Şimdi söyleyeceğimiz istisnadır. Eğer bir kişinin annesi veyahut babası veyahut ikisi artık ikisinden hangisi her seferinde kendiliğinden İslam'a sövüyorsa, İslam'ın şiyarlarıyla alay ediyorsa, Müslümanlarla alay ediyorsa, Müslümanlara sövüyorsa, dinimize sövüyorsa o zaman biz bu insanlarla beraber oturmak zorunda değiliz. Akraba bağının olduğunu yine unutmayacağız. Ama ve her seferinde konu buraya geliyorsa O zaman biz iyilikte bulunmak zorunda değiliz İstisna budur Ama ve şurayı da iyi dinleyin Eğer bu şundan kaynaklanıyorsa Mesela babanla oturuyorsun Babanın aslında seninle bir sıkıntısı yok Yani Müslüman değil Ama mesela tevhide sövmüyor Daha Müslümanlara sövmüyor Müslümanların şiarlarıyla alay etmiyor Mesela hanımının peçesiyle alay etmiyor Hürmet ediyor Ama sen kalkıyorsun tağuta sövüyorsun Bu tağuttur bu kafirdir Şöyledir böyledir ve bundan dolayı kalkıp senin baban İslam'a sövmeye başlıyor. O zaman bu senin günahındır. Çünkü Rabbimiz bize ne öğretti? Onların ilahlarına sövmeyin. Yoksa onlar da bilmeden Allah'a söyler. Haşa ve kella. O zaman bu gibi konularda ne yapacaksın? Senin bu gibi konularda davet yapma caiz değildir. Çünkü akrabalık bağını gözetmek farz. Davet kısmen sünnettir. Bakın kısmen diyorum her zaman değil. Böyle bir durum olduğunda ne yapacaksın? Babana davet yapmayacaksın. Annene davet yapmayacaksın. Din hakkında konuşmayacaksın. Oturacaksın güzel oğlan olarak veyahut güzel kız olarak onlara hürmet edeceksin. Saygını göstereceksin. işine bakacaksın. Tekrar bakın şurayı sorayım da anlaşılsın. Sen davet yaptığında onların küfürü artıyorsa davet yapabilir misin? Hayır o zaman sen bu konuda suçlu olursun. Ama bunun karşısında sen gerçekten bir şey yapmadın. Din hakkında bir şey söylemedin. Adam durduğu yerde Allah'a sövüyorsa haşa peygambere sövüyorsa haşa Müslümanlara haşa? O zaman tabii ki bu adamın yanında kalmak zorunda değilsin. Veyahut kadının yanında kalmak zorunda değilsin. Aradaki ince fark anlaşıldı mı? <gülüyor> Buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Nefis yapmayalım. Yani misal şunu kastediyorum. Babanın seninle bir sıkıntısı var. Yani seninle şahsi bir sıkıntısı var. Zamanında ticaret yapmışsındır. Adam memnun kalmamıştır. Bundan dolayı sana kin gidiyor. Ama dininden dolayı değil. Senin şahsından dolayı. O zaman sen aradaki irtibatı kopartabilir misin? Hayır kopartamazsın. Böyle bir hakkın yok. Ama senin dinini sevmiyor. Tevhide düşman, Müslümanlara düşman ve her seni gördüğünde de sana sövüyor. O zaman yanına gitmek zorunda mısın? Yanına gitmek de o zaman zorunda değilsin. Bu durum değişene kadar. Ama misal veriyorum. Bir üç sene önce bir kavga oldu. Adamdan bir küfür sadır oldu. Ama artık buna devam etmiyor. Bu konuda nefis yapabilir misin? Hayır, yine yanına gitmek zorundasın. Neden? Çünkü bakın Nisa suresinin 140. ayetinde Rabbimiz diyor ki فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla beraber oturmayın hatta yahudu fi hadisin gayri başka bir söze geçene kadar. Eğer adam sözünü değiştirdiyse, o küfürden falan geri döndüyse, artık normal bir hayat yaşıyorsa, o zaman yine yapman lazım. Yine çocukluk olarak yani çocuk olarak anne baba hakkını vermek zorundasın. Evet. Şimdi bakın konuyu inşallah toparlayalım. Şu ayetleri tekrar okuyalım. Bakın Rabbimiz dedi ki: "Vassaynal <gülüyor> insana İnsana anne baba'sına karşı parantez içinde iyi davranmayı tasviri ettik. Hamaletuhu hummuhu wahlan ala Onun annesi onu zorluk üzere zorluk üstünde taşıdı. Wa fisaluhu fi amayn. Diyor ki onu sütten kesilmesi de iki sene sürdü. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki enish kur li validek. Bana şükret ve o şükret. Dur Allahu subhanahu wa taala Dönüş banadır. Ondan sonra diyor ki bak aslında meselenin bütün özeti de burada var. Okumuştuk tekrar okuyalım aklımızda kalsın inşallah. Ve in jahadaka ala an tusrika bima lekesa ilm ama sende ilmi olmayan bir konuda bana yani Allah'a ortak koşmayı emrediyorlarsa fe <gülüyor> la onlara itaat etme. Ama bak diyor mu aradaki bağ kopar. Bir de bakın burada şirki emrediyor. Bakın hemen ayetin devamında Rabbimiz diyor ki وَسَاحِبْهُمَا fi الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Dünyada onlara iyi davran. Bu kim? Bu iyi davran dediği insan kim? Sana Allah'a şirk koşmayı emreden kişi. Subhanallah. Yine de Rabbimiz diyor ki dünyada onlarla aranı iyi tut. İyilik de geçin. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ أَنَابَ اِلَي۪ Bana yönelenlerin yolunu tut. Tamam Yani annen Müslüman olmayabilir. babam Müslüman olmayabilir ama Müslümanların bir yolu var. Sen de ona tut. ثُمَّ اِلَيَّ okum. Bundan sonra... Dönüş banadır ve ene biukum bima kuntum taamelun. ve sizin yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Yani konuyu aslında şöyle toparlayabiliriz. La ta'at li mahlukin fi yani Allah'a maasi isyan olan bir konuda yaratılmışa mahlukata itaat yoktur. Ama velakin anne babamız bize iyi davranıyor. Müslüman olmasalar bile. Tamam dinimize saygı gösteriyorlar. Bununla beraber nefsimizin hoşuna gitmeyeceği şeyleri emrediyorlar. Ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Başka hiçbir şansımız yok. Başka hiçbir çıkar yol yok. Allah subhanahu ve teala bu şekilde emretmişti. Rabbim anne babasına karşı hayırlı olan çocuklardan bize eylesin. Anne baba hakkını yerine getiren çocuklardan eylesin. Rabbim bizim çocuklarımızla bizden sonra bizim için hayır üzere dua eden, öldükten sonra amel defterimize salih amel olarak yazılacak çocuklardan eylesin. Allahümme amin. Ve آخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.